İyi kalpli insanlar panormanın sunduğu bir zamanlar sundu ve sonra da yok artık kendilerini nasılca kıvama gelder dediği program. Modern sabahları hoş geldiniz hepiniz. Biraz geç başladık ama ben hemen açıklamasını yapayım. Sevgili dinleyiciler biliyorsunuz benim beynimden tümör olunduğu için. Biraz pı pı pı bu sabah rahatsızdım. Ay sana anca toparladık. Evet buyurun efendim. İyi, iyi, olmuş, i̇yi olmuş ama 15-20 dakikada toparlamış ya. ya Çünkü şunu sürer Bizi de çağırdı ya hep beraber dakika. biz de gidip aldık falan. Ben sizi vedalaşmaya çağırmıştım aslında. İşte neye niyet neye kısmet. Son. Son dakikalarımda yanımda siz olun istedim ama... ...olmadı. <gülüyor> Olsunuz dediğim yani toparladık. <gülüyor> Son dakikalar olmadı. Ya öyle bir şey. Ya işte bu önemli... ...hayatımızın önemli anlarında bir arada olmamız gerçekten... E, ...bana ayrı bir... ...tatlı, tatlı ah, bir şey veriyor. Haz mı? Yani haz mı dersin, gurur mu dersin... ...bir efendim romantik... E, ...anlar mı dersin, yaşıyorum dersin... ...onu bilmiyorum ama... ...mesela dün... ...çok sevgili... Ee, çok değerli arkadaşımız çok değerli radyocu Türkiye'nin önemli dua yayan radyocularından Fahir Önç'ün yeni <gülüyor> arabasını kutladık yeni, hep birlikte yeni arabasını kutladık kutlamadan önce de yeni arabasını gittik aldık bakkalla gider gibi gittik A, a, ...parayı bastırdı... ...balyaları koyduk adamın önüne... ...ah dedik... <gülüyor> ...koyduk dediğimizde şey sevgili dinciler Fahir koydu... Biz, ...biz yanında durduk ve ben... ...biz çuvalları taşıdık canım... ...ben şey istedim... ...broşür var mı? <gülüyor> ...bir tane broşür alabilir miyiz diye... ...ben öyle bir isteyen adamdım... ...o önemli ama... ...hayırlı <Fox2> uğurlu yani. <Gülüyor> olsun Fahir... ...teşekkür ediyorum Gerçekten yani. tebrik ediyoruz bir kez daha... <Gülüyor> ...sağ olun çocuklar... ...artık hafta sonları falan... ...yengelerle gezersiniz her... <Gülüyor> e, e, ee alo conversation file. File falan. Ayet falan ya, o işte şey yaptım. FPS hmm. yani. var mı file? <gülüyor> FPS diye bir şey yok da file. FPS diye bir şey kalmadı ya gel. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Yok ESP diye bir şey var. ESP var. onu <gülüyor> tamam, soracaksan sor. Full artı full artı full artı full Fahir. <gülüyor> <gülüyor> Beraberce yedim Daha dünyada full kalmadı ekleyecek. O derece bir araba aldım. Ya ama alınmayan daha daha doğrusu kullanılmaya başlanmadan arabaya nazar değdi. Değdi, değdi. O arabaya olmasa da vallahi değdi bir diğer ben. arabaya. Bir diğer nazar. arabaya değdi. Ya vallahi her şey mi üst üste gelir ya. Ben paralel kurguyla Fahir'in hayatını anlatırken bu bölüm paralel kurguyla anlatacağım. Bir araba şey olurken yeni arabanın üstüne satıldı levhası koyulurken diğer tarafta da öbür arabaya çekildi levhası koyuluyor muayenesi yok öbürünün muayeneleri tam full artı full artı, artı full artı full artı full. Hayal olma böylece enteresan ya yani, hakikaten bir çok şey çok enteresan iki tane araba var İkisi, <gülüyor> ikisi de şu anda yok <gülüyor> yine Ege alıyor sabası yani bunu, bunu nasıl yapıyorsun onu da bilmiyorum faylı ya valla söyleyecek şey bulamıyorum yani. Yani bu paralel <gülüyor> örgü gerçekten insan hayatında zaman zaman <gülüyor> örgü de i̇şte. ha. bir, biri satılır biri çekilir o güzel güzel kurgulanmış bir hayat bakalım daha hayat bize ne sürprizlere gebe gebeş evet e, isterseniz evet. şöyle yapalım hemen bir güne bir başlayalım merhaba e, diyerek e, fırından çıkmış ekmek kokusu gibi yok diye bir şeyle ben maalesef açmak durumundayım ee, 4000 İngiliz üzerinde yapılan araştırmaya göre en, insanlar en çok e, rahatlatan kokular. Rahatlatan kokular. Evet evet. Ben sana söyleyeyim. Bir numara işte. Bir. Bir numara da taze ekmek kokusu gibisi yok. Yok canım o kadar da değil ekmekle sevinen adamdan değilim ben ekmek, mesela... ekmek kokusu güzeldi de rahatlatır mı bilmiyorum ee, rahatlatma ama ben 20'den geriye saymayayım değil mi? ben gerçek kokuları söyleyeyim rahatlatan kokuları ha. mesela tiryakiler için bir yere girdiğinde sigara kokusu Ha demek burada içiliyormuş böyle bir hissi vardır sigaranım artık o öyle bir şey kolay kolay kokulacak bir şey değil o yani Belki şeyde artık, yanından geçerken kokuyorsun kokar patpatlar. Evde falan da oluyor. misafirliğe gidiyorsun. Hı. Salonda sigara kokusu. Aa, demek salonda içiliyor. Bir evesleniyorsun. Böyle bir e, mutluluk veren şey. Onun yıl orada taze ekmek koklasan ne oldu yani? Kuru ekmek verecekler demek ki misafire. Olun taze ekmek varsa bandırılacak bir şey de vardır. Demek ki yemekte sulu yemek var. Bence rahatlatan koku bir numarada nane kokusu gelmesi lazım. Çünkü? Çünkü nane kokusu benim ee, temin... tahminlerime, göre... tahminlerime ve çalışmalarıma göre ana kokusudur. Ana kokusu da her daim rahatlatar. Doğru. Ben e, biraz saymak istiyorum. E, yeni alınmış araba kokusu gibi <gülüyor> yok. <gülüyor> Üstüne tanımam. O ne kadar sürüyor acaba o koku ya? Arabanın içinden ne kadar zamanda çıkıyor. Bir de parfüm kokuları oluyor ya. Yok çam ormanları yok lavanta esintisi Hı. falan filan diye. Yeni araba kokusu diye bir şey çıkarsalar. O plastik kokusunu verse düzenli olarak alet. Aslında çok güzel. O, ne tam, kadar tam olarak şey. plastik de değil ya. O başka bir şey. O Yeni o malzeme kokusu. İçinde çünkü melekler uyuduğu için arabanın. Onun kokusu kadar. Evet. Var de yarı, yarı deri koltuk ya seninki. Eee. Ee <gülüyor> bu kadar evet. derken söyleyeceğim şey bu kadar. E evet. ki he diyorum dinleyicilerimizi söylemek için söylüyorum. Bak söylüyorum temiz şarşaf kokusu var. Evet. ...yeni biçilmiş çimen kokusu Aa, var. Aa güzel kokudur gerçekten de. Ondan sonra taze çekilmiş kahve kokusu. O, yeni biçilmiş çimen kokusunu seviyor musunuz ya? Ben, ben bayılırım. Çok rahatsız edici bir koku Aa, bence. Aa çok hoş. Gençini hmm, böyle bak. tatlı taklı yakar... ...ve de yeni çekilmiş kahve de çok güzel kokar. Tabii bak devam ediyorum. Yağmurdan sonraki toprak kokusu ki... ...bana yıllarca şey diler. ...oh mis gibi toprak... ...öyle mi? ...toprak çağırır. <gülüyor> Ondan sonra... çikolata vanilya... ...fişen çips... sevmediğim şeyler. Ondan sonra... Bebek kokusu bak. Ne kadar güzel. Niye canım bebek kokusu sen bebek kokusu. Bebek diyorlar zannediyorlar bebekler hep böyle çiçek kokusu. Bebek kokusu sen bir... Kusmukla şey karışımı. Kusmuk tatlı bir ekşiliği de vardır onun. Ama o... Ondan sonra bir de bebeği öyle habire başını koklamazsa habire poposunu koklaman gerekiyor yaptım falan diye. O da böyle yaptığı anda denk geldiğinde biraz iğrenç bir kokuyor 5-10 dakika çok güzel bir koku da 10 dakikadan sonra hakikaten ımıl e, ımıl koku yani. Ne o? Bebek, bebek kokusu. Bebek kokusu. Bebek kokusu. Ee, fırında pişmiş elma ve böğürtlen tatlısı. Ha, hmm, böğürtlen tatlısı. Hmm. <gülüyor> böğürtlen tatlısı annem. <gülüyor> kiliseden dönünce bir böğürtlen tatlısı yapsa da yesek şükran gününden önce. <gülüyor> Yalan kibrit kutusu. Yani kibrit çöpü daha doğrusu. Kibrit işte yaktığın çünkü kutusunu da mutsunda ne yapıyorsun? Bunlar ya. alabildiğimiz kokular listesine mi geçtik? Hayır, ben anlamadım bunun En çok şey sevilen 20 kokuyu sayıyorum. Hadi canım. Tabii ya o. Otomobil ben. lastiği kokusu. Benzin Yan, kokusunu yanım. ben severim. Sen bir şey kokusu mesela. Uhu Bali. Bali onlar. Tiner. Tiner kokusu hmm. onu en çok sevilen Oje. kokular. Oj ay. Hmm. Aseton. Mi? Aset aseton Aynen. değil. Aseton. Asetonu aseton, da seviyorum aseton, aseton kokusu. Aseton, güzel. Fark çok sıkıcıymış. Oktrade dönebilir miyim ben? Tabi sağ. Sen son. istersen devam et. Bir de son bir en son, tane. Son en, en son kokuyu kokuyorum. En son kokuyoruz ya tütü. Mangal deseydin orada bak güzel. Hiç yok ya etmet hiçbir şey yok. Tütsü, ne tütsü olursa olsun sıkıcı büyük değil mi? Tütsü sandal kokusu. ağacı, üstüne tanıma muktay? sandal ağacının üstüne tanıma. Bazlama kokusu. Ben devam ediyorum, <gülüyor> ondan sonra başka ne kokusu olabilir? Bazlama kokusu, güzeldir. Kedi, kedi kokusu. Anız, anız yakılmış, yeni kedi, yakılmış anız, anız kokusu. kokusu. Değil mi? Değil mi? Ne güzeldir o. Koku. Ondan sonra başka Kokular, vardır? kokularımız. Ee, Nadas'a bırakılmış tarla kokusu. Tarla kokusu, hmm. bak güzel bunlar. İmece kokusu. Hmm. Tezek. Tamam. Gene çok güzel. Yay çep'e döndü. Tamam. <gülüyor> Yay çep kuklu. <gülüyor> İstanbul'da kaç tane Noel Baba varmış? E şu anda. Bunlar Şeyli sigortasız mi? Noel Babalar. Ruhsatlı Noel Baba mı? Mevsimlik işçiden fark yok bunların. Yazık. Ruhsatlı ne demek? Ruhsat ne demek? Ya davul baba. şey Geçen Ramazan... gün bir alışveriş merkezine baskın düzenlemişler. 7 tane ruhsatsız Noel Baba ele geçirilmiş. Ya davul çalarken de şey veriyorlardı ya toplayıp bir arada. İşte bunlar ruhsatsız çalmasın. Noel mi? babalar tarafından kandırılmaktayız. Yalnız şimdi Noel baba bak davulcuda şöyle bir şey var net Hı. bir durum var. Ben sana davul çalıyorum karşılığında para istiyorum. Burada zaten hani sahtesi gerçeği yok ki Noel babanın. Hani bir tane davulcu olmadığından Ramazan davulcusu problem yok. Ama burada bir tane Noel baba var zaten ruhsatlı Noel baba da gerçek Noel baba değil. O da sahtekar o da bin bir surat Yani öyle de Yine bu işin bir eğitimi falan var mı ya yani Kırca Noel Baba eğitimi Eğitimi varsa e, bu, bu şey Bu 700 tane Noel Baba varmış İstanbul'da Ve şöyle eleştiriyor Vasıfsız Ay. Vasıfsız Noel Babalar bastı İstanbul'u diye Sahte Noel Baba'ya dikkat diye e, Nereden anlayacakmışız Noel Baba'yı krize birlikte herhangi bir sekre olmadan cep telefonu kullanıp fiyat kıran Noel basit veren kişilerin ortaya çıktığına dikkat çeken sektör yetkilileri üstü başı sigara kokan, hırsızlık yapan çocuklarla anlaşamayan Noel babalar türedi demiş. E doğrusu Bu, bu muymuş sa sahte olmasını gösteren şey? Fiyat kıran adama <gülüyor> sahte Noel baba denir mi? Demekmiş. O, Yılın geri kalanında palyaço bunlar diyerek <gülüyor> sert konuşmuş. Kim konuşuyor bu arada? abiciğim Noel babalar Derneği başkanı ya yok ya <gülüyor> a b e d adamları çünkü kadınları Aa. da. Asıl Noel Baba'da öyle bir şey var mı? Yok canım. Bizde daha yansımamıştır da. Batman var. Kadın Noel Baba yok olmalı ya. ayrımcılık oluyor falan diye. Yok öyle bir şey yok ya. Onu çalışmıyor mu Onu... kadınlar? Vay Yaşlı yaşlı kadın bize sakalını buyrunu uzatmış. Hıvız hıvız. Çok korkunç. Çalışıyordur şey. herhalde canım ne olacak ki? No... Tabii olması lazım yani. Şeyde, siyah Noel Babalar da olması lazım. Siyah mı? Hıh. Afro Amerikan dediğin mi? Hıh. Afro-Amerika'da yani olması lazım. Yani niye ayrımcılık yapıyorsunuz? Olmaz abi. Niye siyah bir süper kahraman yok diye zamanında biz öyle mahkeme filmleri seyretmiştik. Sonra Hancock çıktı işte bak. Aman Hancock en zavallı şeylerden Olsunuz, bir tanesi. Sonra doğru kostümü çekince canavar gibi oluyordu ama. Buna ne buyurulur? <gülüyor> Buyur buradan yak. İsterseniz ben siz alkışlarla uğurlayayım. bizi. Ondan sonra da Gönder benim saatin başında ne yapacağımızı etraflıca konuşalım. Good night, good night, I, I, I, good night, I, I, Amanın kovşuğlar, modern sabahlarda yeni bir saat başladı. radyoların başında bir kez daha Good Night, I'm going buyursunlar Oktar. Gözler konuşuyor. Biz gözlerle gözleri konuşturduk. Güzel konuşturduk ama. Vallahi o bir de... İtalya'dan bir haber vereyim ben. İtalya'nın haberleri. İtalya'dan spor haberi vereceğim. La Gazetta della Sport'tayız bu hafta. <gülüyor> İtalya seri B'de oynanan Ascoli Reggina maçında ee, şimdi bir de seri B'den mi haber veriyorsun? E, ne yapayım seri B'den olmuş. Oğlum seri A var seri B'den, ne ya o? Ne bir ikinci sınıf haberlerle buradayız ya. Zaten futbol haberi dediğin Türkiye'den vereceksen ama Yani şimdi futbol dediğin takımlar belki ikinci sınıf diye diyebilirsin. Yani ön yargılıysan bunu söyleyebilirsin. Ama haberin ikinci sınıf olduğunu bana söyleyemezsin. Ee, Fahane söyleyebilirim. Fahane katılabiliyorum. Yani. bence bu haber. Katılabiliyorum. Bu tür şeylere katılabilirim. Mücadelenin yani. 15. dakikasında bir futbolcu sakatlık geçirmiş. Ondan sonra Olur, futbol. Takı... Bu, bu, bu noktaya kadar herhangi bir problem yok Erkek futbol ya. Yani. bu abi. Askol'i takımı da devam etmiş, gol atmış. Aa, Sakatlık ya. sırasında. Sakatlık sırasında. Ondan sonra <gülüyor> Mirko'nun golüyle öne geçmiş ve saha bir anda karışınca tamam tamam demişler Askol'i çekilmişler. Gelmiş Regina'nın atıklılıklar gol yapmış asgari'ye. Tamam demişler. Gentlemanlik, fair play falan. Biz demiş yanlışlıkla attık demişler. Ha bir bir olsun diye mi? Bir bir olsun diye. Hepsi sağ kenarına çekilmiş. Böyle Ama bu asgari... şeyi yapar ya. Ne? İddia oyuncularını mağdur eder. Başka hiçbir şey yapmaz. E tabi üstüne çıkıyor hemen. Altı oynayan varsa orada, orada sıkıntılar. Yani gol sayısına falan oynayanlar tabii şey tabii, yoklar. Tabi tabi tabi tabi tabi. Ya onun yerine o golü iptal etselerdi keşke. Keşke bunu akıl etselerdi. İtalyan iddiacılar pişman. Yeah. İtalyan iddiacılar değil her yerde oynanıyor İtalya. o da var. Evet. Tabi dünyanın dörtlüğü. İkincilikte dört giriyor mu? Evet. İbirincilik, canım? ikincilik. Hepsi A, B, C, C, sabah sabah. Pahalı kupon aynı. yattı şu anda kupon yattı. Sen hiç oynadın mı iddaa mı? Ya benim yanımda bir iddiayı yeni öğrenip de Aa bu çok kolaymış bundan çok büyük paralar kazanabilirim diye oynayanlar vardı Onlara baktım sadece uzun uzun Kazandılar mı? Yok Yo. Yani belki gibi. kazanmışlardır ve sonra görüşmemişsindir Nereden biliyorsun adamlarla görüşüyoruz? Yok ertesi gün <gülüyor> ellerinde kupon görünce bir şeye <gülüyor> girdiklerini anladım yani Ben hiç oynamadım ya iddia bizim askerde oynuyor muydu Ya bugün Bugün çok abi. Çok kolay. Bazı takımlar zaten fix yani. Hı. Oradan kesin kazanır Fix dediği garanti demek istiyor. Tamam. Ya onun düşük oluyor Ege'ciğim. Sen de yani bütün iddia oyuncularını şey yapma ya. O kadar zor bir şey yani. Adamlar Zor diyorum zaten öm ben hiç kazanan görmedim. Aa kazananlar var. Benim bir bizim şimdi evli bizim dinliğinizimiz arkadaş... vardı bağlanmıştınız ya. Onlar Kazanmış mıydı? Tabii canım kaç paralar kazanmıştı adam. Hadi ya. Yok, tabii tabii. Ekotilerinden kazananlar... aramıştı bizi. Vatta bir ara bir ilişki bu sayede kurtuldu. Birbirlerine şey diye gönderiyorlar. Hayatım ona ne oynuyorsun? İşte ben ona üstü oynadım tamam. Bilmem ne. Regina maçı. Ona ben bir veriyorum ne diyorsun? Hep böyle böyle gittiler yani. Şimdi ailecek çok mutlu yuvaları var. Bayağı da güzel, güzel para yaptılar yani ciddi bir e parayı aylık olarak buna hem ayı ziyorlardı hem de kazanıyorlardı. Malezya'da adamın birinin evinde ayı ve leopar çıkmış. Çıkar. Ayı, ayı pardon özür dilerim. Ayı, leopar Slash ve leopar. maymun ve veya. Ne bu şimdi kendi hayvanat bahçesini kurmak istiyormuş. Üçü de, üçü de çıkmış. Temel hayvanlardan başlamak istedim. Maymun, leopar ve ayı. Türkiye Malezya mı olacak tartışmaları <gülüyor> bu haberden sonra bir kere daha ayrılıyor. Yastık altı ayıları. Ha. Nete hayvanat bahçelerinde görmek istiyoruz bu Vallahi ayı. Valla bir ihbar üzerine gitmişler yetkililer. Ne tip bir, bir Bu evde ayı var diye mi? <gülüyor> bu, bu evden garip böyle sesler geliyor. Bu evden kükremeler geliyor. Nesli tükenmekte olan yavru bir ayı. Olayı daha dramatize etmek için mi böyle sunan? Öyle yani? bir model şey yok ya. ya. Komşumun devamlı pencereden poposunu görüyorum rahatsız oluyorum. Sonra maymun çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir leopar ve bir Madagaskar maymunu. Ama Madagaskar maymunu da dünya maymunları arasında en yabanı. Belle belle bir şey. Oha, kadının en az iki yıl hapis cezası alması bekleniyor. Sebep? Niye? Sırf böyle hayvan sevgisi. Bu hayvanları zorla evde tuttuğu için. Ya zorlu olur mu canım? Muayyaf hayvan... ettiği için. <gülüyor> o hayvanlar kendiliğinden kalıyordur ya. Zorla aldı koymak Abi dışarısı soğuk. Ha. Nesli Ay... tükeniyor, nesli şu ayının. götüreceğim vereceğim, muhtara vereceğim ayı. Ne yapacaksın Öyle nesli tükenmekte olan bir ayı mesela kapıyı çaldı. Efendim iyi akşamlar dedi girdi size. Yani bir gece misafire edersin abi. Ertesi gün nereye? Ne, ne diyeceksin kirim? abi? Ne bırakma diye bir şey yok ki kendisi geldi hayvan. Tamam işte ertesi gün böyle böyle evime ayı dadan diye gidiyor. sen eğer şey evine Şimdi... gelen ayıyı alacaksan işimiz var ya. Öyle her hayvan alınmaz ki. Benim kapımda da kaç tane kedi var. be alıyor muyum hepsini? Doğru oldu. İşte bir tanesini almışsın sen kedileri temsil eden. Yani temsil değil o. Yani al, alıyoruz Şimdi ama. Ayı, ayı gelse sen ne diyeceksin? Bizim evde kedi olduğu için sizi alamıyoruz mu diyeceksin? Hayır yani ben, ben kedi de yerim ki der ayı. Ya, de yerim diye. Araştırırım abicim yerim. şey olunmaz. Bodoslama girilmez bu işlere. Ayılar kış kısırı yattı mı? Ayıların yatmış olması yatmış lazım. Yoksa lazım. her ayı başka zamanda mı? Kendi vücut saati var ona göre mi yatıyor? Biyolojik saatlerine göre mi yatıyorlar ha. Valla benim bildiğim Ekim 23 dedim mi yatarım arkadaş. Bana müsaade eder ayılar benim bildiğim. Ya ayıların yaşantısı çok zor ya. ben onu Ya bizim kolay mı ortay sen de yani ya bire bir empati yapacağım diye. Bizimki çok kolay Allah aşkına ya. <gülüyor> Abi sen şimdi kış uykusu diye bir şey yok. Uykudan kalktığın zaman acıktığın zaman ne yiyeceğin belli. Gidiyorsun Abi mutfağa. sabah şuraya geldik o, açlıktan ölüyoruz bizim şeyimize bakan yok ya. E, gel uykuyla geçirdin faiz zamanını. E, ayı neyle e, geçirdi abi? Ne ayı kitap mı okudun? Uykuyla, azıcık daha erken kalksaydın giderdin bulurdun. Ayı erken kalkınca zaten bulamadığı için daha fazla yatıyor. Ondan sonra yattıktan sonra bazı ayılar var kalkamıyormuş kış uykusundan. Direkt uyuma donarsın lafını hayata geçiriyorlarmış. Bu Do donarak. Ya. Yazık ya? Yani doğacak canım Çok yani zor olabilir öyle şeyler. Hayat. Bunlar doğanın dengesi benim... Eraeye Uyanaya kalkacak diye bir şöyle bir avantajı var. Karşısında gördüğü şey sen ne güzel tavşanmışsın. Gel ben senin yiyeyim der. Fare öyle gördüğü şeyi yiyebiliyor mu? Aç olduğu zaman biz her, yiyor. Biz gördüğümüz her şeyi yiyebilecek Köy tavuğu, köy tavuğu mesela. İşte onu da görse yani şahane tavuğu görse onu da yiyemez. Artık böyle şey olduk. Görmese de iyi o ya. Pilav ister, ayran ister, bir şey ister yani. Fahir senin senin özelinde konuşuyoruz ama yani tabii, tabii, tabii, tabii. insanlık adına düşünüyoruz seni. Yani mesela bir şeyden bahsediyoruz. Ay canım çekti diyor. Balıktan bahsediyoruz mesela canım çekti, balık çekti deyip. Gidip adam balık alıyor kendi şeyinin, evinin yanındaki şeyden. Ayı da nehirden avlıyor. Evet hem abi. bol hem taze. Valla onun yediği taze balığı biz yemiyoruz. Tamam abi bal ayıların durumu daha iyi gene balı bize göre, göre bize göre, göre daha iyi evet. bize göre ha yani benim zaten belim bükülmüş durumda ama benin taksitleri nasıl ödenecek Oktay <gülüyor> hiç bunu düşünmüyorsun adam şey derken müdahale etseydin. Ne fark eder canım? Be beş daha fazla ödersin. Deyip üst model satarken düşünseydi oğlum olur? Vay. X paket full artı full artı full artı full artı full derken no. Hiçbiriniz de bana demedi ki kardeşim Dur bu Vay, kadar full de bizdiz. İki, de, iki de. tane full olsun üçüncü full bana fazla gelir. <gülüyor> dedim ama ben o sırada sen EPSSPR'lere girmiştin O yüzden ben dinletemedim. Hayır ay bakacağız. Şimdi Bak. o noktada aslında Ege tepkisini koydu da bana mantıklı geldi adamın söylediği. Çünkü şey dedi ya o sen şey dedin ya adam bir üst modeli alsanız abi siz deyince. Ama o, bayağı fiyat farkı var değil mi onda? Olsun abi ödersin dedi adam. Ben <gülüyor> güldüm Ege, Evet Ege ha, ha diye güldü. Ben de evet mantıklı ya ödersin deyip sana döndüm fay. Yani orada aslında iki tepki de verildi. İster ben orada şunu tepkisini bekliyordum. tepkisini benimseyebilirdin ister benim tepkim benimsedin. Öderiz. <gülüyor> öderiz ne olacak öderiz. Üç kişiyiz burada öderiz. Ama ödersiniz izlemedik ya adam. Yapma. Yaptılar yaptılar ve o yani ödemek zorunda şimdi. Satıcı <gülüyor> şeyle bile uğraşmadı. Kandırmayla bile uğraşmadı. Sadece doğru şeyi söyledi. Yani orada kolaylık yapıyoruz bilmem ne oluyor falan da demedim. Beş ay fazla ödersin abi. Üç paket daha pahalı daha güzeldir Evet, evet. doğru üst paket daha <gülüyor> pahalı olması <gülüyor> ilgimi çekti diye atladınız hemen yani. <gülüyor> hani şey diye aldatmaca yapsa o uzun vadede daha hesaplı oluyor falan filan gibi numaralar yapsa hadi anlayacağım da yok. Daha pahalısını alın dedi sana. Işte sen de evet dedim. İyi satıcı adamın iyi satıcı olduğu bak oradan belli. Ya. Şimdi öyle bir şey söylense bana <gülüyor> yalnız o daha pahalı değil mi? Bakalım bir bilgisayara dönerim hemen. <gülüyor> bir şey yapar bilgisayarda evet daha pahalı deyip tekrar o sırada sen zaten yok abi de. Adam orada anlık bir cevap verdi. Tabii, tabii daha pahalı, daha iyi. Tabii. Tabii. Daha pahalı. al pahalı ödeyeceksin. Ödersin ne olacak? Beş ayda ödersin. <gülüyor> 16 <gülüyor> ay çekmedi, 24 ay çek. Gayet de güzel. Hakikaten e, işinin ehli, erbabı. Hakikaten bir i̇yi, Biz ayağımızda donumuzu koruyor Beyefendi siz bununla arkadaşım <gülüyor> siz de çıkarıyorsunuz. Ne alakası var efendim ya? Biz belki arabayı bir defa, iki defa bineceğiz. Olsun, siz gene çıkarın deseydi çıkarmak zorundaydı. <gülüyor> ay, ay, ay. Dünyada en fazla istenmeyen elektronik posta gönderen 10 ülke arasında... Türkiye 3. sırada. İlk 10'dayız. Hayırlı uğurlu olsun. Bilirim Oktay bilmez miyim ya? Ka kaçıncı? Elektronik posta artık gereksiz mesaj. Hafta sonu insan şey geçiriyor ya. Gereksiz mesaj. Kedi, kedi mi? Terlik içindeki kediden mi Ya yok şu mağazaların gönderdikleri var ya hakikaten bir hafta sonu. Kaçırmayın. Kaçırmayın. Bunu kaçırmayın. Onu yapın. Bunu yapın. Diye, bu hakikaten %10 bir... indirim fırsatını kaçırmayın. Hı. Yalnız <gülüyor> şu elektronik <gülüyor> posta göndermekte, spam göndermekte galiba Türkiye'nin biraz e, kadersizliği de var. Niye? Yani bu bilgisayarlarını zombiye çeviriyorlar ya. O. Virüs giriyor. Bir anda senin bilgisayarın sadece sağa sola mail göndermek için kullanılan bir alet haline geliyor. Onlar da daha çok böyle e, bir takım garip sitelerde bilgisayarına bulaşan şeyler. Hı. Bütün porno siteler kapatıldığı için insanlar ne yapacaklar? Pornoyu bir takım... E, sizilerden Garip sitelerden bulunan sonra evet. da kalıyorlar. O sitelere girince de... Virüs. Sütte site dolaşırken e, şey oluyorsun. Bir anda zombiye dönüşüyorsun. Ama tabii o kadar şey de olursun. Hasta da olursun. Kullanıcı da zombiye dönüşmüş oluyor zaten. Porno, taze porno kokusu diye dolaşırken bilgisayarda pornoya dönüyor. Ha, bakayım. O, en çok sevilen kokular arasında taze porno kokusu. Var mı? Listemize var, başka 17 haber sıradan gitmiş. Bu <gülüyor> haberleri bu listeye bağlayacak mı yoksa? Bir anda değişir vazgeç. Çocuklar duygusal bir şekilde yani kabul edin siz de lütfen. Sen bir radyocu olarak. Ne işim var yayında yarışmalarla diyeceksiniz <gülüyor> ama yarışmalarımız var sevgili Nijler Gezici Festival devam ediyor. Bu gece de Radyo Otta Özel Gecesi var değil mi festivalde? Radyo, Radyo Otta Özel Gösterimi bu, bu, akşam, bu akşam Bu akşam. akşam, akşam. Kaçta saat 21 seansı Aa, o cip, o cip, dediğimiz. Bay e Kim'in avare yaşamı. Evet. Ama nasıl bir yaşam? Bir sefaletle <gülüyor> başlıyor ama çok üst seviyede bitiyor. En son araba alıyor Bay Avare'nin. <gülüyor> Perlux arabanın taksitleriyle geçen bir ömür. Bay kimin hayatı. Çok kolay bir yarışmamız var sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210 30 30 filmin içinde ismi geçen kahramanları soruyoruz. Buradaki Bay Kim gibi. Matrix gibi mi mesela? Matrix. Ha? <gülüyor> Benim bir aralar şey esprim vardı. <gülüyor> Çok komik bir espri değil ama mesela filmin adı şeyse, Öldüren Ateşse Öldüren teş bu çocuk mu? <gülüyor> diye şey yapıyorum. Onun gibi yani. Onun gibi. İşte mesela ee, Big Lebowski gibi. Yani, Çok olduğundan verebiliriz. Rocky gibi. Biz söyleyebiliyor muyuz birkaç Rambo tane daha? Rambo gibi. <gülüyor> ne gibi? Rambo. Rambo. <gülüyor> Bu ve benzeri Böyle kahramanlar varsa filmin içinde ismi geçen Onları bir şey yapalım Nasıl kahramanlar ki Hem filmin isimlerini vermişler Hem de filmde macerada Laka Maceraya koşmuşlar Lakap olur mu? Mesela Selvi boylu mal al olur, olur Oluyor mu? Olur mesela çünkü bir filmde de mesela Öldüren tekme Adamın lakabı gibidir. Çünkü tekmeler gerçekten de öldürücüydü Veya, Bu arada... veya öldüren cazibe Bak Faiz doğru söyledi. Doğru. Mesela model arabası olan bir adam Faiz. Mesela şey de var mı musun? mesela ee, örnek verebiliyor muyuz? Kilbil mesela. Kilbil gibi. Kili Ama Kilbil kahraman değil. Yani. Olsun. Ha, niye kahraman değil? Bil tamam, var orada. Olsun efendim olsun. Olsun <gülüyor> olsun. <o da> olsun. <gülüyor> Sonuçta isim geçmiyor mu geçiyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Aslı. Aslan daha önce konuştuk mu sizde? Aa, evet mükerrer defalar. Daha mı? zor bir yarışmada mı aramıştınız Bezem? Şu an, şu anda modern sabahlar tarihinin en kolay yarışmasında yaşıyorsunuz çünkü. <gülüyor> Yok ya daha kolay şeyler yaptığınızı hatırlıyorum. Yaptık mı? Hadi ya. Ne, tamam. ne cevap vermiştiniz o zaman? Yok onlara katılmamışım da yani daha kolay değil Daha saçmaydı yani şey. Hmm. Hmm. Saçma diyorsunuz. Şimdi sonra. mantıklı mı? Yani bu yaptığımız daha mı mantıklı? <gülüyor> bu mantıklı evet. Onda yani soru da yoktu. Yani. Yani saçmalardan... Ne aramıştınız? Efendim? Neden aramıştınız? Siz bizi bir şey mi sormuştuk da o yüzden mi aramıştınız? Daha, ben, daha önceki evet. de. Biz spor terimi sormuştunuz onu aramıştım. Ne yani, sormuştuk hatırlıyor ne musunuz Aslı Efendim? Ne sormuştuk hatırlıyor musunuz? Havalı spor terimleriydi galiba. Ha. Havalı spor terimi. Siz ne demiştiniz Aslı Cevap Aslan daha önem kazandı şimdi bu süsü <gülüyor> Ne cevap vermiştiniz? Şimdi bu... Program ona mı döndü? Evet şu anda, anda ona döndük. Ona döndü <gülüyor> Şu anda ona döndük evet. Eski yarışmalarda ne cevap vermişsiniz? <gülüyor> ben de, <gülüyor> şimdi iyice hatırladım yarışmayı. Evet. Bekent Partisi'ne e, davetiye veriyordunuz. Evet. Bek partisi. Bek <gülüyor> Bekent Partisi. Hakikaten. Hediye de dandikmiş o zaman. Evet. Siz ne cevap vermiştiniz aslında? Ben de hiperventilasyon, apne demiştim galiba. Of, of. of. Güzel cevap vermişsiniz aslında. Bugün bile yani yılların <gülüyor> diken, diken oldu. Valla yılların cömert davrandığı bir cevapmış. Fark ettiğiniz üzere saçma olan yarışmalar daha eğlenceli oluyor. Bakın nasıl döndük. Fazla mantıklı olduğunu evet. biz de fark et. Hiperventilasyon mu ne? Hiperventilasyon. Apne ya. Apne falan diyor. Bu tıbbi terim <gülüyor> gibi geldi bana ya. Nasıl terim? Tübbi terim gibi geldi. Ha yok tübbi. E, tübbi da kullanılıyor bunlar. Neydi hiperventilasyon hanımefendi? Çok derin nefes alma, apnea da nefesin durması. Ha, hmm. Çok hmm. derin nefes alma sonucu nefesin durması hadisesine <gülüyor> hiperventilasyon, apnea. Bunlar... Hangi sporda kullanılıyor bunlar? Dalma herhalde. Dalma herhalde. Dalma herhalde hiperventilasyon, arkadaşımız aşağıda apne oldu hocam. <gülüyor> <gülüyor> Kasmayın evet. o zaman diye şey oluyor. Apnenin elle gösterilmişi var mı? Su, altı Su altında. Ha yok. Yani şöyle iki el olması lazım ya. Bir elini halka yapıyorsun yani adam okey değil anlamında okeyin işaretinin üstüne bir çizgi ha. böyle içine sokuyorsun. Ya da şey böyle tamamen baygın vaziyette eller aşağıda. Atne oldum demek o. <gülüyor> evet iki birleştirip uyuyorsun ha? İki elini göğsün içine birleştiriyorsun. Ben atne oldum. <gülüyor> Kadın, kadınlar için mi söylüyorsun? Evet. Abi? Peki efendim, hemen şimdi yeni cevabınızı alalım. Ha, şey Nereden ya, nereye? Ya Aslı hayatım <gülüyor> bunu duyunca da arayayım dedim. Yani yoksa bilet almayacağım bu akşam. Dinleyecek misiniz? Dinleyecek Nereye ee, gidiyorsunuz e plan ne? Ameliyaya gittim. Ama ameliyaya gitmeyeceğim. Şey, bende de kafa kalmadı. Ne ameliyiz? <gülüyor> Zaten 5 sene öncesinin firma ameli <gülüyor> ne ameliyiz. <gülüyor> <sene>, Oğlum <gülüyor> söyleyeceğim de... Testivale gideceğim bu akşam. Yani şey... Hmm, bu verdiğiniz şeyi almayacağım e Tamam işte Hadi. festivalden bizi davetiye veriyoruz Siz başka filme Am mi gideceksiniz <gülüyor> ha, başka filme Hangisine gideceğim. gideceksiniz ee, İki dil bir babula gideceğim Aa o çok çirkin Gerçekten getir <gülüyor> misin Bizimkisi daha güzel en güzeli bizimkisi Bizimkisi daha güzel hakikaten ya ben ben sizin yerinizde olsun. çok pişman olursun sonra aslanım iki dil bir bavulun sonra dvd'si de çıkar hanımefendi o yok, hani evde de sen Aa, yok yok Vay, iki dil ser... kişiyle götürüyorum siz buna gelin. yok yok dil bir oldukça... bavul daha ben daha güzel Olmaz yani. tamam tamam iki dil bir babula gideyim <gülüyor> ona da gidin buna da gidin teşekkür ediyorum ama da almayacağım göre Tabii. amel Ameli diyor işte. Ameli. Ameli dedim. Ha, ameli en dediniz. En güzel film Ameli. En, en güzel, güzel film Ameli. çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Yarışmamızın ne olduğunu bir daha anlatmak gerekiyor galiba. Çünkü ameli en diye. güzel film... çıkıp... <gülüyor> söylüyoruz diye biri arayabilir şimdi. Yayına çıkıp Ameli diyorsunuz. Hansboro <gülüyor> en güzel film mesela. Neşaa. <gülüyor> <gülüyor> Umar şey var. Hansboro gerçekten Kanspor. De çok güzel film. Toka. Toka. Tokalı adam. Destnera, o da çok güzel film. Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210 30 30 en <gülüyor> ünlü filmleri soruyoruz. Fahri, <gülüyor> sen stüdyoda kalkıp düzenli olarak yürüş mü bu? Aa, üçüncü Nerede kalem ya bu hiçbir şey yazmıyor bursun? ya. Şöyle bin not alayım dedim ya kimle konuştuk, ne yaptık, ne ettik diye ya. Zamanında o işi yapmanın iyi oldu. Filmin kahramanının isminin film filme ismini veren kahramanları soruyoruz. Kahramanların Karak, ismini taşıyan şey. filmleri soruyoruz. Telefonumuz evet. 210-30-30 Gezici Festival'de. Bay Kim'in avari yaşamına davetiyeler veriyoruz. Ben bir tane söyleyebilirim miyim? Bir şey mi? sorabilir miyim ben? <gülüyor> bir sola soladan şey yapmayın. Çünkü biliyorsunuz ben belden döndüğüm için ikinize biriniz size şey yapsın. Dönmüşken onu bir süre dinleyeyim. Ben şey sormak istiyorum Fahş. Senin tahminin olacak galiba da. Süt kardeşler mesela olur mu? <gülüyor> yani, <gülüyor> Olsun. Çünkü bence olması lazım. yani Çünkü yani... Bir yani bir Süt bir Kardeşler bir yakla... filminde eğer o kardeşlerin adı Bay ve Bayan Süt olsaydı veya işte e, Şaban Süt ve Ramazan Süt olsaydı ikisinin adı evet. e, Süt Brothers gibi bir film olsaydı olurdu. Ama şu halde olmasının imkanı yok Oktay çok bence, zorlamış olurdu. Bence olur. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Haluk Dorak. Lüks arabanızdan mı arıyorsunuz Haluk Bey bize? Aa, yok normal arabada arıyoruz. <gülüyor> Çok lüks değil diyorsunuz. Yok hayır. hayır, hayır. Muay muayenesi var mı Haluk Bey? Vallahi yaptık ya. İyi olmuş onu ee, yaptırmanız Şimdi şimdi giderever yani. Belki Haluk Bey nereye yolculuk? Otuzün önden geçip dişçiye doğru gidiyorum kızlaya. Ne işte uğraşıyorsunuz? Ben e, inşaat mühendisiyim. İnşaat mı? Kı evet. inşaat yok ya. Ne yapacaksınız <gülüyor> orada? Yok yok dişçiye gidiyorum ya. Aa geçmiş olsun. <gülüyor> Sorun hocam. nedir? Bizde yardımcı olalım Moluk Bey. He, eee vallahi ortodonte dişçilik bölümü var mı? Var mıydı yani? Yok biz yani. <gülüyor> rakı ko koyabiliyoruz dişin içine. Ha, o, o iyi bak işte. Tamam ben bir ara uğrayayım da o zaman size ya dişçiden sonra <gülüyor> O zaman da şey olur, tedavi edersin. Ne evet, yapıyorsunuz? Evet. Kanal tedavisi mi? 20 yaş dişleri mi? Evet, evet, önü. aynen öyle ya. Of. Yok 20 yaş dişi değil artık 50 yaş dişi diye bir şey varsa belki <gülüyor> o olur artık da. 20 yaşın içinde çok oldu. Kanal tedavisi hakikaten de acıktı bir süreç. Ee, evet. Eski hocam. dişlerinizi saklıyor musunuz Haluk Bey? Var mı öyle bir hobiniz? Valla unuttum ya eskiden benim yerime babam saklardı onları. Birkaç Hı. süt dişi duruyor hala. Ee, evet. kutusunda. Evet evet aynen aynen. Peki Haluk Bey hemen alalım cevabınızı. <Gülüyor> tamam. Ee, Valla benim aklıma şey geldi ya şu zora geldi. o tabii ki. Ee, unutulmaz kahramanlarımızdan biri. Yani evet. Zora deyince Batman ve Spider-Man'i de buradan söyleyelim de şey bir, evet. bu kapıyı biraz daraltalım. Kapa evet. Kapatmış olalım. Evet. Peki. evet. Doğru doğru. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. olun tamam, hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Geçmiş hocam. olsun tekrar. Ben bir tane söyleyebilir miyim? Bak demin siz Bay ve Bayan süt deyince benim aklıma direkt ne geldi? Bay ve Bayan Gulliabhani mi? Simit Değil mi Bay ve Bayan Simit? O sayılır mı soyadlarıyla? Soyadlar yani en güzel cevap o. En, en doğru filmlerden bir tanesi o. Günaydın efendim. Günaydın. Kimsiniz evet. hocam? Ee, Cihan. Cihan. Cihan ha. mı? Hı. Cihan evet. Cihan sınav sınav ne oldu? Be. Sınav falan var bugün? Yok sınav yok. Yurtta yatıyordum. Diledim arayayım dedim. İyi yapmışsın Cihan. İyi yapmışsın. Nerede okuyorsun? Gazi İktisat. Gazi İktisat. Evet. Kaçın evet. sınıf? E, dört ama işte biraz altında etler var. <gülüyor> o zaman dördüncü sınıf sayılmaz diyorum. kaçınız 3 mü oluyor yani 4 an... ama alttan derslerim var bu kalıptır zaten böyle söyler. 3 <gülüyor> ama alttan derslerim var 4 ama alttan derslerim var evet Cihan bu sene mezun olamıyorsun o zaman Ya niye moralin bozuyorsunuz ki sabah sabah ben mutlu bir şekilde aramıştım Aman canım sen mezun olamıyorsun ister ol ister olma bizlik bir durum yok yani bunu açıklayacak <gülüyor> olduğun insanlar Aileni açıklayacaksın Olamıyor musun mezun? Olamıyorum bu sene. E zaten bak öyle bir gerçek de var mı <gülüyor> Can? <gülüyor> <gülüyor> Kızlarla aralar nasıl Can? Can. Ee, var şu an bir kız arkadaşım. Bir mi? Bir. Ve veya daha fazla mı? Aa, aa, siz beni tanıyor musunuz ya <gülüyor> Yani bir diyorsun yani. He, bir. Evet bir. Kız arkadaşını dinler diye çünkü ben İleri öyle bir. Çünkü İleri yönelik mi? evet. bu iyi. mezun olamama ilişkinizi etkileyecek mi? Artık kızın ailesi bir şeyler bekliyor mu? da mezun olsun He. askere gitsin de. Yok o, o kadar hani ciddi bir durumumuz yok da Sadece bir günü eğlendirmem. Yok canım o kadar da düşük bir seviyede değiliz ama Hangi seviyedesiniz peki? Hani seviyede Nasıl tanımlarsın onu? ilişkinizi? Ya şu an hani 3. dandayız diyelim Mesela yani. seviyeli bir birliktelik Sen yok. tanıştın evet. mı aileyle? Ee, bir, bir defa annesini görmüştüm Ye ha, Yemeğe görmüş. falan gittiniz böyle bir yemekte bir araya geldiniz mi? Yok e, Annesinin yaptığı yemekleri daha sonra ellerine gidip yedim Ama böyle bir araya gelip yemişliğimiz <Gülüyor> yok Annesinin bundan haberi var mı? Var evet bana hazırlıyor. Annesi <gülüyor> ve babası evde miydi siz gittiğiniz zaman? Değildi. Ee... Kız Arada evde miydi gidip... kız arkadaşın? <gülüyor> ya Ben hırsızımıyım tabii kız da evdeydi yani evet, tek başıma girecektim. Ne bileyim canım öyle bir samimiyet olmuştur hemen <gülüyor> öyle kötü yorumda mı? Sadece yani. ikiniz mi vardınız yoksa arkadaş grubu falan var mıydı? Vardı arkadaşlar da vardı yani. Arkadaş Onlar da kızla evet. erkekli miydi yoksa senin işte bir takım erkek arkadaşların mı? Ee, kızla erkekli gruptu. <gülüyor> güzel bak. Can güzel kız erkekli grubu yapmış yani. Ne evet. kadar var ya. Harika. Bravo. Ne, ortamlarda <gülüyor> Belki mezun oluyor. olamıyorsun bu sene ama çok şahane kız erkekli grupta. Hayatta zaten bu aslında. Ee, yani, yani. Bazı insanlar <gülüyor> diplomalarını alıyorlar ama sapsap sap dolaşıyorlar ama evet. kız erkekli gruplarla gayet güzel ilişkisini kuruyorlar. Sen Hayat yani. Üniversitesi'nden <gülüyor> mezun oldu. oluyorsun Evet bravo. Bravo. Ne dedin can? Fazla sosyal olduğumdan bütün bunlar başıma geldi zaten. Hmm. Bir de hep karşındakini de kendin gibi zannediyorsun ondan bunlar başına Ve geldi. biraz da işkoliksin gibi geliyor bana. İşkolik. Yani tek kötü özelliği o. Yani çok hep iş hep iş yani. Ee, benim, e, mesela benim en ben kötü de... özelliğim mükemmeliyetçi olmam. Cihan'ın da öyle. Ve detaylara dikkat etmem. Kendinde kötü bir özellik söyleyecek olsan neyi söyleyebilirsin Cihan? E, Ertelimi. Erteleme, değil mi? Evet. Her şeyi erteliyorsun Yok, o iş görüşmesinde söylenecek şey değil. İş görüşmesinde <gülüyor> söylenecek şeyi soruyoruz Cihan biz sana. Yani böyle iyi kötü olup özellik. da Peki, kötü 5 özellik. Peki çok yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Yok yok, ona geçmeyin dur ya. Kötü özellik bulmamız ha, lazım. Kötü özellik. kötü özellik. Kötü ee... özellik. ne olabilir? yalancılık falan var mıdır Cihan? Yok hiç yok. Ha. Şöyle ben söyle. Ben fazla doğrucu Davut'un um. böyle e, ben diye söylerim o kötü oluyor. Ha, dobra. Kötü özellik. Dobra. Grup evet, çalışmasına ya. yatkın olma. Olur olabilir. Başka başladığım işi muhakkak sonuna kadar götürme. Bunlar benim en pis huylarım. <gülüyor> Vallahi Cihan bence çok ıı, geleceğin parlak ıı, gözüküyor Anladım, buradan bakıldığı bir zaman. Bir sene önemli değil. Bir sene sonra mezun ol ama tam mezun ol Cihan. Yarın He. nemalak mezunlardan geldi başımıza ne geldiysen. Geç olsun, temiz olsun. Diyorsun. Temiz olsun. Çok teşekkür ederim. Az daha güç olursun. olmasın falan diyecekti sonra ben daha 23 yaşındayım. Böyle <gülüyor> atasözleriyle konuşmama daha vardın. Peki Cihan Bey alayım hemen cevabı benim aklıma Şanslı 11 geldi. Şanslı 11 geldi. Evet. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fantastik yerlerden zorlanmaya başladık sonunda. İyi oldu. Evet, oh, güzel oldu. Sağ ol Can. Teşekkürler. Yalnız çok güzel filmdi Şanslı Lucky Eleven hakikaten. Sle Lucky Eleven. Ülkemizde de Şanslı 11 adıyla sinemalarda yaklaşık 12 hafta boyunca gösteriler. <gülüyor> Şanslı 11'de onun film çok değerli bir parça. Evet, Arete Frankly söylüyor. Şanslı 11. <gülüyor> Respekt <gülüyor> Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? Çağrı ben Çağrı Bey ben. kızla erkekli bir ortamdasınız galiba ee, Kız arkadaşımla okula gidiyoruz Vay Aa, be Şüpermiş Öğrenci misiniz Çağrı Bey? Evet öğrenciyim Ve kız arkadaşınızla okula gidiyorsun Arabalan mı? Evet arabalan ee, <gülüyor> <gülüyor> Sizin mi araba? Hayır kız arkadaşım Sen Ola. mi kullanıyorsun? Ee, kendisi kullanıyor Veriyor ha. mu bazen Çağrı Bey size arabayı? Efendim? Veriyor mu arabayı bazen? Evet arada biri veriyor tabi. Hafta sonuna istiyorsunuz yani? Yok hafta sonu değil benim kendi araban var da sürerken bazen bana da veriyor. Yani <gülüyor> yani onun arabası şey mı kaliteli senin araban mı kaliteli? Ee, onun arabası daha kaliteli. Full depo isterim mi diyor? Full verdim full isterim mi diyor size? Hayır hiç öyle şeyler yaptım. Ailesinin de biri varmış Harbi Bey. Evet var. Size arabayı verdiğinden diyorum. İlişkiden ee, değil. Herhalde vardır. Ya, Bence var. yok herhalde dediğinize <gülüyor> göre yok yani bu bir huzursuz. Varmış varmış kafa sallıyor. Var mıymış? Evet. Yani, yani e, hanımefendinin adını bilmiyoruz ama şöyle mi diyor akşam ailesine ya bu arada ben bugün çağırıyor arabayı verdim de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle babası da böyle bir bakar mısınız kafamı sallıyor. Evet kafa sallıyor. Tamam o zaman öyle doğru doğru tahmin edin. Şimdi bakın normalde de kafa sallıyor mu sürekli olarak Çağrı Bey? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> normalde sallamıyor. Soruları cevap olarak sallıyor genelde. Peki Çağrı Bey ne kadar zamandır berabersiniz hanımefendiyle? <gülüyor> Geçen Mart'tan beri. Geçen Mart'tan, Mart'tan beri. Ne <gülüyor> kadar neredeyse bir yıla yaklaşıyorsunuz. Yani evet evet. kasko yaptırdığın dönem falan. O dönem. Ee, o dönem. <gülüyor> Peki Çağrı Bey daha önce kız arkadaşlarınız falan oldu mu? Yoksa şey ilk kız arkadaşınız falan mı? Hayır çok heyecanlıyım. Gerçekten mi? Hayır, işte bizi. Yani. Ama yani niye bu... bizim duygularımızı alay ediyorsunuz? <gülüyor> biz de, <gülüyor> hakikaten çok özel bir şeye biz rast geldik diye düşünmüştük. Heveslenmiştik vallahi. Yani. Yani. Evet ya çok nadir bir... Kaç yaşındaydınız Çağar Bey? Bu arada 25 yaşındasınız. 25, işte, 25 yaşındasınız ve bu kaçıncı ilişkiniz sayılabilir gerçek anlamda? Gerçek anlamda... İlk de, ilk de, gerçek anlamda, ilk de, ilk de, ilk, ilk, ilk de, 5 <gülüyor> <gülüyor> diyor ya, 5 diyor ya. Gerçek, gerçek anlamda, anlamda ilk, de. İlk. <gülüyor> Evet. Şey bakın bakalım kafası alıyor mu hanımefendi <gülüyor> ha, hayır manasında kafası alıyor sağa ve sola evet. peki yani karşılaştırınca daha öncekilerle hanımefendi en iyisi mi daha hiç rastlamadığınız güzellikte bir insan mı yoksa iki öncesi daha mı iyi gibiydi ee, tabii ki en iyisi olduğu için hala onunla birlikteyim. Ne kadar mutlusunuz. Dur ne kadar güzel <gülüyor> cevap. Ah, ismi ne bu arada Çağrı Bey? Naz. Naz, Naz Hanım. Naz. Biz Çağır ona Bey Nazo diyoruz. Çağrı Bey doğru cevapları yeni yeni vermeye <gülüyor> <gülüyor> başladım. Peki Çağrı bu e, nereye gidiyor sence bu ilişki? Eee... Güzel ben bir yol şu almışsınız. Anda çok güzel gidiyor. Nereye gittiğini düşünmüyorum yani. yani anı mi? yaşamak ve anı yaşamak ve o anın tadını çıkarmak diyorsun. Aynen öyle. Ha, yani diyorsun de... ki gelip geçici bir şey bu sonuçta. Biz, Naz Hanım'a bir bakın bakalım kafa nasıl sallanıyor şu anda. Tadı ee, şu anda girişi bulamadığımız için e, birazcık telaşlı kendisi. Kelaş... Çok ilgilenmiyor şu an. Şey de olabilir. Ben, evet, sana, ben, ben... sana soracağım. <gülüyor> ben sana soracağım diyerek kafayı sallıyorsa, o zaman hemen yüzümüze kapatabilirsiniz. Az önce onu salladı He, zaten. Salladı mı? Geldi. İyi tamam. Evet. Peki siz Naz ailesiyle tanıştınız mı? Evet, annesiyle tanıştım. Babasıyla tanışmadım daha. Babasıyla daha şey yapmadı mı? Affedersin böyle. Neden daha tanışmadınız? Yani açık konuşmak gerekirse. E, Bünyam buna daha hazır değil mi? Yoksa e, stresliyim, e, daha hazır değilim, daha öyle bir konuma gelmedik diye mi düşünüyorsun? Evet, ikisi birden. İkisi birden. İkisi birden. Peki. Ama... <gülüyor> annesiyle nasıl bir ortamda tanıştınız? Ya, annesiyle... Bir tanıştık. Yine... Çok güzel bir yer. Yanlışlıkla mı tanışıldı yoksa böyle şey mi? Planlı bir böyle yemek falan gibi böyle planlı bir buluşma mı? Aha, yani planlı değil oraya uğranmıştı o sırada merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Eczanede. Biraz birini alacaktım merhaba merhaba. <gülüyor> Fazla ağrı olan var mı? Fatun'un benim çantamda olacaktı merhaba merhaba. <gülüyor> Onun gibi. Aa, güzelmiş. İyi güzel güzel. İyi gidiyor bence. Çağrı Bey beğenmiş mi siz annesi Naz Hanım'ı? Bilmem. Sizin bölüm Kusur. ne Çağrı Bey? Bilgisayar öğretmen Ne bilgisayar öğretmen mi? Hanım? O da bilgisayar mühendisliği. İkiniz zaten çok güzel. Ee, ne olacak? Çağrı bilgisayar. Yoksa Naz bilgisayar mı? Onun gibi. Hangi bilgisayar dükkanını açmak istersiniz? Çanaz bilgisayar. Çanaz bilgisayar. Bu konuların hiç açılmadığını tahmin ediyorum daha. Yok ilk defa siz açıyorsunuz. Bence, Teşekkürler. Bence iyi de olmuş. Ya, i̇lişkiye zarar verebilirdi. Çünkü ee, Çanaz yani. bilgisayar demesi çağırın. O yüzden Bizim ilişkimize hiçbir şey zarar veremezseniz. <gülüyor> <gülüyor> Bravo! Bravo. İnşallah girişi bulmuştur Nazanım da bu duymuştur Çağrı Bey. Evet duyuyor şu anda. Vallahi bravo tebrik ederim. Ne kadar güzel genç, genç Bir daha kurtardık ya. Hakikaten <gülüyor> Hemen <gülüyor> alalım. Hemen alalım cevabınızı Çağrı Bey. Ben e, Türk filmlerinden yana kullanıyorum tercihimiz Salako. Salako. Salako. Tamam efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar iyi, iyi dersler de, size de. Nazan'ıma selamlar. Ben. Evet. Sevgili dinleyiciler, isme filmini veren kahramanlar ismini kahramandan alan filmleri soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30 reklama gireceğiz. Giremiyoruz. Giremiyoruz, İsmi. giremiyoruz. <gülüyor> Hemen bir hızlı şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Şebnem. Şebnem. Şebnem, siz yalnızsınız galiba. Evet. Hayatta da mı yanlıyorsunuz? Hayır, hayatta yalnız değilim. Nişanlıyım. Nişanlısınız. Ne kadar zamandır? Ee, geçen Haziran'dan beri. Sizce biraz uzun değil mi? Bana da biraz uzun geldi. Yok ya normal abi. kaç? <gülüyor> 6 ay olmuş işte. <gülüyor> 6 ay ama yani uzun Biz süre. Biz tekrar organizasyon koşuşturmasına girmeye gerek görmeyip bu yazı artık düğününe sonlandırmayı Bu yazı da yani. damlamızı zaman... vuracağız diyorsunuz Oo, yani. Bu yazsa bak bir sene, bir sene nişanlılık dönemi geçireceksiniz her şeyle. Evet. Abi. Beraber mi yaşıyorsunuz yoksa e, şey mi yani Aynı hani, bu sürece mi bakalım diyorsunuz? Beraber beraber. Peki Niye bir onu şey biraz... soracağım. Ha, ee, yani beyefendi de bu nişanlılık sürecinde hiç daha önce fark etmediğiniz şeyler gözlemlediniz mi? Hayır. Hiç mi? Hulusi'yi değişti mi? Hayır. Nişanı bastık artık hiç şey olamaz falan. Böyle yani. bir rahatlı hareketler falan evde mevde falan. Yok değişmedi. Böyle sizi hayır. irite edici davranışları falan böyle mesela sabahleyin lavaboya gittiğinde içeriden tuhaf sesler gelmesi falan. Yok. Hiç o olan... çalışıyor mu? O beyefendi çalışıyor mu? Beyefendi okuyor. okuyor. Okuyor mu? Okuyor evet. mu? Evet. Bir öğrenciyle mi ilişkiniz var? Evet. Ne, ka ne kadar güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kendi öğrencinizle mi diyeceğim artık? Şey ama siz ne iş yapıyorsunuz pardon? Ben mimarım. Siz mimarsınız çocuk öğrenci daha. Evet uzatmalılardan. Ne, şey mi diyorsunuz e, çocuk okutuyorum diyorsunuz sağda sonuna. <gülüyor> çocuk olsa <gülüyor> benden büyük bir de. <gülüyor> He, lisansı mı bitirmeye çalışıyor lisansı yoksa yüksek lisans falan mı? Lisans. Ha, sakalı bıyığı falan var yani, ha, yani. Hala gidiyor. Hoca bana taktı ya. Gene şey <gülüyor> <gülüyor> böyle, böyle konuşmalar mı çekiyorsunuz yani? E, bir de askerliği yok. var galiba Ya Bizim niyetimiz yurt dışına çıkmak olduğu için o bölümü şimdilik yok sayıyoruz. Yok sayıyorsunuz. Nereye, balayında mı çıkıyorsunuz yurt dışına? Yoksa yok, Göçmen olarak. olarak çıkmayı umuyoruz. Göçmen? Evet. Aa, ne güzel. Nereye göçeceksiniz? Göçmeyi planlıyorsunuz. Australia. Australia. Australia. Var mı öyle vatandaşlık yoksa umut mu bu? Yani başvuru daha yok çünkü önce evlenmemiz onun mezun olması falan gerekiyor. Ee, biraz o tip şeyler gerekmiyor mu diyecektim ben de. <gülüyor> Bence araya askerliği falan da sıkıştırsanız iyi olur. Rahat rahat gidersiniz. Peki orada diye bunun kaşı gözü oynamaya başlarsa orada aborjinlere aborjinler? Çünkü onlar üstsüz dolaşıyorlar ya hanımefendi. Ee, o zaman tek kaşı gözü olan o değil ki. Ha, siz de donsuz aborjinlere bakarım diyorsunuz. Böyle bir durum oluyorsunuz. Canım ben öyle yaşlı. Böyle şey... olmayacağını düşünüyorum. Ama, orucunları... ama olursa da tek tarafı değil hiç bir şey. İşte beyin göçü dedikleri bu. <gülüyor> be <gülüyor> be <gülüyor> be be ben beyin Beyin göçü. Beyin geçmesi. <gülüyor> Siz çalışıyor musunuz peki Şevn Hanım? Çalışıyorum. E ne olacak? İş gücü bırakacak mısınız? Yok niye bırakayım ki orada devam edeceğim. Bir Sydney operasının aynısından bir tane de ben çakarım Labor oraya diye. operası işte. Yani buradaki <gülüyor> işinizi bırakacaksınız canım onu söylüyorum yani. Ha tabii ki. Ha, yani işte yok. haberleri var mı peki buradaki iş yerinizin gideceğinizden? Yani bu plan da 3-4 sene sonrasına ait olduysa. Zaten zamanınız var. Hiçbir gerek yok yani ona. Aborjinlerin daha haberi yok herhalde. Biz cevabı alalım efendim çünkü reklam zamanı. Hakikaten ha. ha. Tamam benim aklıma iki tane geldi. Birisi Born serisi. Born ultimatum. Born Aa doğru vesaire. Jason Born. Çok güzel filmler bu arada. Ee, Diyelim yeri de, Şimlerin listesi. Şintler'in listesi. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Haydi kızlar hep birlikte. Allah. ay Çeple ay Çeple, yay çeple. Yay çeple. Yay çeple. Tamam. ay Çeple Tamam çeple. Reklamlar karıştı Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler İsmini kahramandan alan filmleri konuşuyoruz Kahramanların ismini koyduğu filmleri konuşuyoruz Telefonumuz <Gülüyor> 210-3030 Radyo TÜR'ün özel gösterimine davet ediyoruz Gezici Film Festivali'nde Bakim'in avare yaşamı Serseri yaşamı Hiçlikle geçen ömrünü bu akşam izlemek istiyorsanız hemen arayın. Davetiye kazanın. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Benim isim Metin. Metin Bey bir garip bir yerden geliyor sesiniz. Ya bir pozisyonunuzu değiştirin. Bir konuşalım bakalım. Bir alo diye. Bir din. saniye. Bir saniye. Telefonda bir şey var galiba Telefonda bir şey var Şimdi oldu mu? Çok, çok güzel, güzel oldu. oldu Ne yaptınız o, kitlerle mi konuşuyordunuz? Yok ya şeyde Yani telefonun şeyinden konuşturdum da Ne derler ona Tamam evet o, Anlayın işte ha, Evet oradan <gülüyor> konuşturdum o yüzden Ve trafikte misiniz? <gülüyor> Yok durdum ben şimdi Kültür merkezinin önündeyim şu anda da Var mı niye, niye oradasınız? Oradayım çünkü şey yaptım ya Ben dün buradan bir halı gibi bir şey almıştım Çok Hı. güzeldi Sonra Hı. baktım evde olmadı Tekrar geri getirdim Orada Halı mı aldınız yolluk mu aldınız? Halı Yağcı Bedir mi? He? Ne aldınız? <gülüyor> <gülüyor> ne tip bir halı aldınız onu soruyorum. Halı yani el dokuması özel güzel bir halıydı. Hı. Ama yani orada durduğu güzel evde durmadı o kadar. Peki o nasıl yüzden... şimdi geri vereceksiniz onu? Bir kendinize bir şey hazırladınız mı? Küçük bir evet, Biyo, şov? Yok ben dün konuştum zaten telefona. Tamam problemlisin dedi. Şimdi şey başka bir şey mi alacaksınız? Başka bir halı mı alacaksınız şimdi? Hayır hayır almayacağım yok vazgeçtim. Ha, parasını, parasını alacaksınız? Parasını alacağım tamam. Kaç para vermiştiniz? <gülüyor> Vatık işte bir şeyler. Ya bir ne veriyorsun? verdiniz merak ettim. Fiyat kaç tane? Kaç? Yani ne bileyim Ama Metin Bey ne olacak Allah aşkına? ondan sonra adınız 3.5'in hesabını yapan Metin'e çıkar. Maliye <gülüyor> dinlemiyor bizim. <gülüyor> Oo bakıyorum bu kadar paraya halı alıyor. Verdiği vergi hemen bakalım diyecek yok yani. Ne kadardı? Tek bir kadar tek bir, bir. lira. 1000 liralık halının da her yere yakışması lazım bilmiyorum da. Yok ya halı dediğin şey çok bağlı. Halı ve perde ikisi acayip bağlı şeyler. Evet doğru. Yani Bakıyor. o yüzden alı 1000 liralık halı yani Metin Bey'in tabii ki seçtiği halı çok güzeldir de 1000 liralık e, halı yani ortalama mı? Özel bile. el dokunması yani böyle halı şeyi falan diye. Kişiye yani, özel falan değil. tabii tabii. tabii. Metin... Ama o zaman o zaten ufacık bir şeydir herhalde, değil mi bir tekli yok ya? Büyük mü? Kaç, kaç metrekare? 2 metreye 3,5 buçuk metre böyle bir şey. Oo iyiymiş de. Onu yalan şakası. 20 metrekare. E, e şey yap. Onun fiyata çok el dokunması biraz yiyemem. zor ya. Şeyde kaç o... ilmek var? <gülüyor> santimetrekarede 9728 tane. Hakikaten yer yani, fail hak ettim bu cevabı. Çok mı? özür dilerim ama santimetrekare ilmek hesabı yapılır o böyle şey. Var. Evli e, misiniz e, peki Metin Bey? E, getirin sayın mı? Sayın isterseniz. <gülüyor> Yok getirin ben... bence geri verin. Geri verme niyetiniz varsa bir daha olay olmasın. Gel git. Evli misiniz Metin Bey? Evet evliyim. Evlisiniz ve eşinizin haberi olmadan gidip böyle hal alıp gelme lüksüne sahipsiniz. Evli olup da eşin haberi haberi olmadan bir şey yapacak erkek daha doğmuş mu acaba? İşte ertesi gün değiştiriyorlar o tip erkekler. Ay. Ben ne aldınız de... eşinizden? Evet evet onun onun için geldim ben. Ha, o kesinlikle. beğendi değil mi zaten? Kesinlikle. E e o yüzünden mi? Onun, <gülüyor> onun emriyle geldim ben burada. <gülüyor> onun yüzünden <gülüyor> mi diyecektiniz Metin Bey? Yok onun yüzünden demeyecek. Öyle diyecektiniz de son anda onun için dediniz bir ya. Yok, yok yemezler. Evet. <gülüyor> i̇şte ben de onu diyorum. Bekle. <gülüyor> <Peki. gülüyor> Aklıma bir şey geldi. Demin size arayacakken yani Düşünüyordum da bu yeni bir tane şeyiniz, jingle'ınız var ya hani Galatasaray'a evet. yani mıydı? Onu çok beğendim ya. Çok tebrik ederim vallahi. Çok Yok teşekkürler efendim. Size e-mail atalım. İstediğiniz zamanlarda dinlersiniz. Kesinlikle. Ben indiririm canım şeyden. Aa o tamam şeyler. öyle de yapınlar. Ne kadar <gülüyor> teknik bir insan gerçekten. Çok mu onun ismi? Vay eşiniz çok şanslı Metin Bey ya. <gülüyor> Sizi yorur o. Göremiyor muyum ben hiç? Ya, olur mu hiç? <gülüyor> Vay be pırlanta gibi. <gülüyor> ya ben Metin Bey'i şimdi tanıdım ya. Benim kasko deyince aklıma gelen ilk insan Metin Bey. Kasko mu? Değil değil mi? Yok canım. O zaman ismini ver abi. Kasko, kasko, kasko e, şeylerim çoktur benim. Ma, acaba nelerden ona nelerden mi acaba dedim anlattım mı anlatmadım mı? Yok hayır da? hiç yok. Ben alakası yok ha. Ben mal Öyle olsun bakalım. Özür dilerim. <gülüyor> bir gün bağlanın uzun uzun kasko anlatın bize. <gülüyor> <gülüyor> Vaktimiz doldu. Anlatırım ya. Gerçekten anlatım Acayip muhabbetlerim var. Dinleseniz var ya dudağınız uçuklar yani. Metin Bey peki şimdi samimi bir soru. Size biz davetiye versek eşiniz kızar mı? Saçma sapan filmler davetiye kazanıyorsun falan diye. Onu bilirim ben şahsen. Bütünün fark etmez nereye giderse gitsin. O çok sever sinemaya gitmeyi. O yüzden bir sıkıntı yok yani. Hemen cevabı alalım o zaman sizden de. Ben de, de iki tane aklıma geldi söyleyeyim mi? Başka tabii, söylemeden tabii. söyleyeyim. Raki ve Rambo. Rakip Erham bu. Tamam evet. efendim. Biz de başta onu söylemiştik ama ne olacak? Söylediniz onu. Ay özür dilerim ben duymadım. Olsun Pardon. canım ne olacak? Yok Metin Bey olacak? bu arada şey şimdi bu bizim bu akşam davetiye verdiğimiz film Batı sinemasında. Gezici festival biliyorsunuz Batı sinemasında oluyor. Hı -hı. Tam o Batı sinemasının olduğu yerde de halıcılar var. Bu Hı -hı. akşam biz size davetiye verirsek <gülüyor> bir problem olur mu? Yani şimdi gidip tekrar bir masrafa girip ondan sonra ertesi gün... Şöyle problem olur. Oraya gidersek bir daha hallara bakıp tekrar halı alma ihtimalimiz ortaya çıkar. İşte o zaman, o zaman vermeyelim mi yani? Onu mu diyorsunuz? verin verin so, problem değil. İyi tamam. Hara var <gülüyor> hazır zaten al, çıkarmış. Nasıl sağlanacak bu hal yani? Yapabileceğimcek. Şey. Ha buradan almışım, buradan almış. E öyle demiş zaten Metin. O halı öyle ya da böyle <gülüyor> alınacak. <gülüyor> ha, yani aynen öyle demiş. Aynen öyle dedi. Yani. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> teşekkür görüşmek üzere. Bir oldu. de cevap alsaydık keşke. Aldık işte. <gülüyor> Aldık şöyle rakip. Rakiranbo tamam mı işte. 50.000 tane soru sorduk, cevabı alamadık tabii. Ben onun yerine Hankak yazıyorum. Hankak. Efendim Fahir? Hancock. Bu yazdıklarımızı bir yere mi veriyoruz yayından sonra? <gülüyor> Günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Mehmet Erman. Mehmet Bey siz evli misiniz, bekar mısınız? Bekarım ben. Bekar. Belli zaten. Belli siz belli, belli. Bir Be gençlik var. <gülüyor> Öğrenci misiniz Mehmet Bey? Ee, yok çalışıyorum. Austin ben. Ee, atölyedeyim şu an. Ne uğraşıyorsunuz? Işlemde. Metal sanayide uğraşıyoruz biz. E, saç işliyoruz, panolar yapıyoruz, çelik ev, Vay be. işlerle uğraşıyoruz. metal? Yani. Böyle güzel ev falan bir şeyler yapılabilecek bir şey var mı? Tabii tabii çelik ev, Mesela e, paslanmaz çelikten. Paslanmaz çelikten şey. güzel bir ev yapılır yani. Siz mühendis <gülüyor> misiniz yoksa... Yok ben işçiyim burada. Ya, çalışıyorsunuz, işçisiniz. <gülüyor> ne yapıyorsunuz evet. peki? Tam olarak şu anda ne yapıyordunuz? E, şu an şöyle söyleyeyim. E, Sajlar geldi, yeni siparişler geldi yeni ürün için. E, ben atölyedeki düzeni sağlıyorum burada. yani. Adam gibi çalışın ürün... lan odaya <gülüyor> koyma kaldı lan onu Kim koyuyor lan bu bardak? Böyle bağırarak mı sağlıyorsunuz Mehmet Bey güzelim? Nasıl anlayamadım? Böyle bağırarak mı sağlıyorsunuz? Yok gibi? yok asla bağırmak yok. yani. Ya bağırmak kesinlikle. yok sakin sakin. Arkadaşlar niye böyle şey yapıyorsunuz? Genelde <gülüyor> ustalarımız bağırıyor yani bizler daha çok. <gülüyor> e, Onlar dediklerini yapıyoruz. Tamam abi hemen ben getiriyorum. Peki robot yapabilir misiniz orada? Yani iş bananılmanı değil de. Dışını böyle tam böyle pırıl pırıl bir robot çıkarabilir misiniz şeyden? Yani tek. Aslında çıkarabilir ama şöyle bir şey var. Ee, hani e çok köşeli bir robot olur öyle söyleyeyim. Yani Aha. yaptığımız elimizdeki makineler öyle yuvarlak katlı e, ürünler yapacak gibi. Canım gibiler. bizde yuvarlak katlı e, şey <gülüyor> <gülüyor> ne için kullanacağımızı bele, bele, ki Olabilir. Bele yani. incecik olsun. Bele, bele geniş olur. <gülüyor> öyle bir şey değil mi? Sivri atları olsun ki zaten şey olsun bizim dediğimiz zaten böyle bir savaş, ro ro ro savaş robotu tipi bir şey zaten. Yani yani bir oyuncaklar anladık. var diye böyle elinde yani hatta Gora filminde de bir hediye olarak öyle. o tarz evet. belki onun birazcık daha katı bir şekli yapılabilir ama dedim gibi yuvarlak katlı bir transformas gibi bir şey yapamayız herhalde. Yani siz yuvarlak hattan kastınız Transformers. Biz yuvarlak at deyince başka şey düşündük. Yani. <gülüyor> Ka kalçalı yok. butlu robot kadın kadın robot falan diye düşündük biz. Yok yok elinizdeki makyajat köşeli hükümler yapabildiği için hmm. yani öyle bir şey için zor olacaktır. Peki efendim hemen cevabı alalım. Programımız bitmiş bu arada. Tabii. E ben Çiçek Abbas demek istiyorum. Çiçek Abbas. Aa, çok çok güzel teşekkür ederiz cevabım. efendim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet o pitipiti piti, piti sepetini çalıştırın lütfen buyursunlar. Çağrı Bey diyorum ben çünkü bayağı bir yüklendik Çağrı Bey'le eşine. Tamam. Ondan sonra e, Metin Bey'e verelim bir evet. halıcıları görsünler akşam. Halıcılarda inecek var. Bir son bir tane daha veriyor muyuz? Buyurun bir tane daha verin. O zaman hayırlı. Mehmet Bey'e de verelim. Mehmet Erman'a son. Tamam en sonları yani dinleyicimize de verelim. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Hepsini tebrik edelim. Yarın sabah buluşma dileğiyle veda edelim. hoşça Hoşçakalın. Bir anda değişir vaziyet.